Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol toz görürüz. Asılamıyorsun anla. Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. ...tapusluyor ya. Kolay kolay... ...besaltı maddeler... ...elektrikçiler terk etmedi... pazarı merkezinde... ...merhabalar... değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...herkese günaydın... günaydın. E, ...metropolitikada bugün... E, ...şehir üniversitesinden... ...sevgili Murat Güvenç... Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş... ...birlikteyiz hep beraber... ...geçen hafta çok yoğun bir hafta olduğu için... Ben böyle biraz heyecanlıyım. Hangi konulara ya da hepsine birden değinsek acaba çok mu kafa oluruz diye. Onun için e, belki en şey olay hani e, ne derler en taze olay belki daha yakında olduğu için e, bunları tartışmak e, yerinde olacak. Ama çok e, önemli toplantılar ve gelişmeler oldu geçen hafta. Mesela bunlardan birisi e, HDP'nin yani HDK. Hakların Demokratik Kongresi şimdi bir partileşme şeyinde e, biliyorsunuz belki Batı e, illerinde e, BDP yerine o girecek seçimlere ve daha bir koalisyon halinde e, bir örgütlenme. Onun hafta sonu e, iki gün süren yerel yönetimler e, konferansı vardı. E, çok geniş katılımlı. İşte Cengiz Aktar, Fikret e, Toksöz e, gibi konuşmacılar da açılışta yer aldılar. E, geçen hafta gene çok önemli konulardan biri herhalde e, bu <gülüyor> Marksizm 2013 toplantıydı. Onda gene kent politikaları da e, gündeme geldi ve tartışıldı. Ondan sonra bugünün aslında belki en yakın olay olarak bu e, sütüce gerçekleşen Arkimit yani mimarlar buluşması diye arkiteran düzenlediği iki günlük 7 ve 8 Ekim'deki e, toplantı var geçen hafta şehir üniversitesinde gene e, bir e, şey büyük bir toplantı yapıldı gezi sonrası diye e, saymadan geçemeyeceğimiz bir önemli bir konu tarih vakfının aslında gezideki aktörlerle şimdiki tarih yazımı bence bu da çok ilginç bir toplantıydı çünkü aslında çok da operasyonel bir şey çünkü e, teknik bir tarafı da vardı bir tarih yazımı atölyesiydi aynı zamanda ben onu çok heyecan verici buldum doğrusu hı hı. E, çünkü hep de amaçladığımız bu değil miydi yani bütün farklı aktörler kendi renkleriyle farklılıklarıyla bakışlarıyla yani bir feminist kolektifle e, bir e, hayvan hakları savuncusuyla bir e, şeyle e, farklı siyasi görüşlere sahip insanların da içinde bulunduğu ama daha çok ee, yani şeyin politikasını geliştiren mekanın politikasını geliştiren aktörlerin her birinin ayrı şeylerinin oluştuğu ama bir arada bulundukları bir e, kamusal tanımı bu çok bence çok ilginçti. Yani şey açısından toplantı biçimi formatı açısından da çok ilginçti. Bunları sayabiliriz. Ben Bir de şey var. Ne var? Unutu. E, Mimar Sinan hmm. Üniversitesi'nde yine Gezi ilgili bir toplantı ha, vardı. Evet. Evet, o yapı endüstri merkezinde gerçekleşen. Evet, geziden sonra. Evet. Taksim diye bir oturum vardı. Yani ee, çok yoğun bir hafta. Evet. <gülüyor> oldu. Yani üç, bir günde üç tane toplantı olduğunu ben hatırlıyorum. Yani bu kadar e, yoğun bayram öncesi olduğu için mi acaba bilmiyorum. Hala bu yoğunluk devam ediyor. Ben dünkü şeyle başlamak istiyorum biraz. Müsaadenizle. Bu yerel yönetimler meselesini de çok yakından ilgilendiriyor aslında. <gülüyor> Yani şu Tarih Yarmada için hazırlanan alan yönetim planı ne oldu ve ne olacak? Onun işlevi nedir? Ee, hem burada e, Emre Madran'ı Madran da analım. Ee, rahmetli oldu. Kendisi bu alan yönetimi kavramı için yapılan İstanbul'daki tartışmalara çok değerli katkılarda bulunmuştu. Daha 2004 yıllarında davet ettiğimizde bu alan yönetimi tartışmalarına. Onu da burada analım. Uluslararası katılımcılarla birlikte e, bu alan yönetim meselesi tartışılmıştı. E, sonra 2006'da Dünya Miras Komitesi toplantısında bu eylem planı içine konmuştu. E, alan yönetim planının hazırlanması. Tarih Yarımada'nın Dünya Miras listesinde yer alan. Winnews mu? Winnews'daki toplantıda, evet. E, tabii bunun uygulama alanları daha sonra Kültür Başkenti Programı bunun üzerine... ...epey bir, e, henüz daha devlet müdahale etmemişti... ...Kültür Başkenti programına... ...gönüllü insanlar tarafından... ...on sene bir hazırlıkla... ...biliyorsun gerçekleşti... ...sonra tam uygulandığı anda bitti... ...yani yasa çıktıktan sonra... ...Kültür Başkenti başka bir formata girdi... ...ve ondan sonra da unutuldu... E, ...aynı Habitat gibi oldu... ...Habitat'ta nasıl e, ciddi bir sivil toplum... ...hareketli oldu... ...depremde de aynı şekilde... ...yani Geziye bunlar çok benzetilebilir... Çok farklı topluluklar bir araya geldi, bir tür şey oluşturdular, çalışma deneyimi geliştirdiler falan. Bu alan yönetimi şeyi de UNESCO programının içindeki önemli bir uygulama sahası diye, Kültür Başkenti programının tam da hedefleriyle de örtüştüğü için, yani çok aktörlü, çok katmanlı bir yapılanma amaçlıyordu, Kültür Başkenti'nin şeyi buydu. Bu şehirdeki problemleri çözmek bu mevcut yerel yönetim yapısıyla mümkün değil. Çünkü bugünkü yerel yönetim aslında sadece imardan sorumlu bir şube gibi. Dolayısıyla entegral bir bakış geliştiremiyor e, bu yerel yönetim. Mesela surlar ile ilgili diyelim sadece bir duvar gibi görüyor çevresindeki yaşam e, şeylerini çevresindeki bu üretim e, şeyleri istihdam yapıları vesaire bunlara dikkate almadığı için işte park ve bahçeler müdürlüğü çim ekiyor e, tarih çevre müdürlüğü taklit duvarlar yapıyor Fatih Belediyesi de orada gidip işte kendince işte bir takım işlevlendirme parkları falan yapmaya çalışıyor yani hepsi ayrı çalışan tapot gibi kavşaklar yapan işte ulaşım birimi oluyor falan. Şimdi bunları ilişkilendirmek ve burada bir stratejik düşünce geliştirmek için böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğu düşüncesinde hareket edildi. Ve bu Avrupa siyasi organlarına anlatıldı. Onun başındaki insanlarla yapılan görüşmelerde bir de tabii seçici kurul karşısında bunlar savunuldu. O dönem bu gönüllü insanlar özellikle bu uygulama sah sahası olarak alan yönetim planının bir tanesini karasurları olarak seçmişlerdi. Surlar için zaten uluslararası toplantılar da yapılı. Çok sayıda üniversiteyle ilişki kuruldu. Bunlar hatta sergilendi. Fransız kültürde falan belki hatırlarsınız. Yani böyle geniş bir hazırlıkla birlikte sahiden donanımlı bir şekilde sulu kule de aynı şekilde konmuştu şey olarak ama asıl Habitat'tan sonra özellikle bir uygulamasını görelim diye UNESCO'nun ve Avrupa Konseyi'nin temsilcilerinin buradaki bağımsız gruplara teklif ettikleri bu Fenerbalat e, projesi Avrupa Komisyonunun desteğiyle mali desteğiyle gerçekleşen ve Türk hükümeti de kabul etti. Bunun devamı öngörülmüştü. Bu da tabii yani Süleymaniye, işte Zeyrek, Fatih, Ayvansaray, neresi, Sulukule, bütün bu kentsel e, iyileştirme programına bir alternatifti. Yani dört tane şey varsa e, miras alanında yer bölge varsa bir tanesi kara surları için böyle bir entegre yönetim şey teklif edildi bir şeyin alan yönetim mikro bölgeleme şeyi olarak bir ölçekteki uygulama alanı olarak ikincisi yerleşim konusu yani bu iyileştirme konusu yani mahalle dokusunun ve şeyin korunmasıyla ilgili üçüncüsü de tabii ki Sultanahmet arkeolojik alanı ve burası için bir çalışma yapılması. Ee, dördüncü olarak da bu Marmaray projesiyle birlikte işte Yenikapı vesaire gibi bu büyük projelerin kentselleştirilmesi. Yani daha ilişkisel bir yöntemle çünkü bütün kurumlar birbirinden ayrı çalışınca yani ister istemez başka bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunların hepsinin üstünden aslında bir süngerle geçilmiş oldu. Alan yönetim planı da onun için böyle havada boşluk bir rapor gibi şeyde kalmış duruyor. İşte dünkü toplantıda Archimit toplantısında alan yönetim mi Mesela bu küçük tarihçeyi bile yani alan yönetiminin nasıl bir süreçte geliştirildiği 2800 2863 sayılı yasada koruma yasasında nasıl e, tüzel kişilik olmadan ama bir gölge gibi yansıdığını oraya çünkü bu tartışmalar ciddi bir kamuoyu baskısıyla oldu. Ben ilk önce bunu söylemek istedim çünkü benim açımdan bu çok önemli yerel yönetimlerin modeli üzerine tartışırken biz aslında kent ölçeğindeki misyon odaklı bir örgütlenme şeyini pek dikkate almıyoruz. Yani bu eksiklik var. Hep işte yerel üretimler güçlensin. Evet çok güzel güçlensin. Özerkleşsin. Çok güzel ama yani bugünkü yapısıyla, bugünkü bu kamu yapısının özerkleşmesi, güçlenmesi falan böyle bir şey mümkün değil. Yani şu anda giderek tek kişiye neredeyse uzanan birbirinin üstüne domino taşı gibi. ...devrilen bir karar süreçleri şey yaşıyoruz hı. ve... ...kent sadece bir ekonomik şey haline alıyor. Yani son derece böyle maddi bir şey, dönüşüm alanı. Yani işte inşaatla vesaire. Dolayısıyla alan yönetiminden söz ederken... ...alan politikasından söz etmemek bence çok büyük bir eksiklik. Hı hı. Yani özellikle bu işi bir teknik mesele gibi görebiliriz. Hani tabii ki işte bir plan hazırlandı, şimdi uygulansın falan. Ama öyle bir şey değil. Alan yönetimi... Her dakika insanların içinde savaş verdikleri, farklı kamu yararı kavramlarını temsil ettikleri ve bunun politikasının oluştuğu bir alan. Yani böyle şey gibi değil. Bizim imar planları biliyorsunuz kapalı kapılar ardında hazırlanır. Belediye başkanları da derler ki aman imar planlarını biz çok açmayalım. Sonra halk katılır. Sonra başa çıkamayız. Hatırlar mısınız? Ben bunu çok duydum. Mesela böyle meslek odanı falan konferanslarda ben katılın falan deyince Orada böyle arkadaşlar beni dürterlerdi. Yapma, katılımdan söz etme şimdi. Bu halka güvenilmez. Plan dediğin teknik bir iştir. Bunu şeyle, katılımla hazırlamaya falan kalkışılmaz. Türkiye burası. Sen Türkiye'yi tanımıyorsun falan diyorlardı. Evet. Ee, ben de o şeyin hala devam ettiğini düşünüyorum. Şimdi imar planı yapılırken şimdi şu anda hazırlanıyor işte bir bölü binlikler mesela hazırlanıyor. Ada da mesela işte ne bileyim o arada bilmem ne işte Yassıada için Toki'yi el atıyor oraya. Kendisi... Delik açıp imar planında kendine göre bir imar durumu tartışıyor falan. Ama hep imar dikkat edersiniz. Yani kimse oradaki ekosistemin korunması, buradaki işte ne bileyim ulaşımla işte şey arasındaki ilişkinin kurulması, kültürel mirasın korunmasıyla arkeolojik alanların e, de yapılacak kazı programı falan. Bunlar arasında hiçbir ilişki yok. Ziyaretçiler trafi trafiği nasıl düzenlenecek? Burada işte e, nasıl gelişecek yani bu bölge. Herkes tamamen imar üzerine odaklanmış durumda. Bundan da memnun aslında yönetimler. Yani hani yerel yönetimler acaba güçlenmek istiyor mu diye zaman zaman insan soruyor. Çünkü bu imar üzerinde trafik yönetmek herkesi memnun eden, herkese kazandıran geçen gün Bakırköy Belediye Başkanı çok veciz bir şekilde ifade etti. İşte 86 dönümüne bir şey, büyük bir arazi işte şey, yeşil alan yaptık. Yani işte eğer diyor imar açsaydık şey de zengin olurdu. E, ben de zengin olurdum falan. gibi bir şey söylersen ben aslında belediye diye düzeltti. Yani ama evet. herkes zengin olurdu. Biz zengin olmamayı tercih ettik. Evet, diye bir oldu. açıklama yaptım. Şimdi demek ki bu imar meselesinden insanlar kolay kolay kurtulamıyorlar. Yani bu şeyin semantiği içinden. Hani bu neoklasik işte ulus devlet programı içindeki kente bakışın şeyinden kurtulamıyorlar. Onun için yerel şeyin alanın politikası falan dediğimiz zaman da o işte böyle şey gibi bulutların üstünde böyle bir yerlerde dolaşıyor ama hiçbir zaman yerele dokunmuyor. Oradaki hani sınıfsal eşitsizliklerin üretildiği alanı falan hep dıştan koşullandırıyor yani sanki tercihle ilgili. İşte falanca politika yapılırsa böyle oluyor falan ama kendi politikası üzerinde bir şey yok. Ben dünkü toplantıyı bu açıdan... Ee, Anlamlı buldum çünkü en azından alan yönetiminin niye uygulanmadığını neden bir rapor gibi hazırlandığını iyice öğrenmiş oldum çünkü sunumlar tamamen e, imar planı hazırlar gibi yani teknik üniversite öğretim üyeleri geliyorlar bir araya ve bir e, şey hazırlıyorlar İstanbul için kendi düşündükleri hayal e, alan şey, yönetim dedikleri şey bu imar planı gibi yani kendi kendine hazırlanmış bir şey. Ya burada çok temel iki tane hata var. Bir tanesi bir şirket üzerinden yapılıyor. Ki bu şirket üzerinden yapılabilir bir iş değildir. Yani ihaleler yapılabilecek bir iş değildir. E şimdi bugün imar planları falan da şirketlere ihale ediliyor. Yani sanki kiloyla satın alınacak bir şeymiş gibi bir şirket bunu alıyor. Bu olacak bir şey değil. E bir takım uzmanlık kurumları var. Bunların yöneticileri var. Yani işte Ecomos var, Europa Nostra var. Değil mi? Bir dolu... Uluslararası kurum var. Eğer Türkiye'de yoksa hani bu şey için bir ara uğraşıldı Topkapı'ndaki e, Suru Sultani planı için. Mesela bir İngiliz kuruluş devreye girdi. Yani Türkiye'de yoksa eğer başka da hizmet verebilir ama bir kere e, temelde bir yönetimle ilgili bir sorunna işaret ediyor. Onun arkasından bu Cengiz Akdar'ın e, dünkü yazısı. Dersen bu, bu konuda bir, bir, bir beş dakika Hı. konuşalım. Yani bu niye bu, ben, ben şimdi bu senin e, yaptığın saptamaların tamamına katılıyorum yani bu böyle bir şey de ama senin son, şeyinde e, sonuçunda ima edilen bir şey var Bir de bir patinaj durumu var <gülüyor> Yani bu ne, yani doku şeyde e, habitatta oluyor, 2010 e, projesinde oluyor, alan yönetimi projesinde oluyor, depremde oluyor. Depremde oluyor filan yani acaba bu niye böyle oluyor? Gezi de oluyor. E, yani. Gezi niye niye bunu başımıza geliyor? Bunu istersen bir beş dakika şunu şey, onu konuşalım. Yani şimdi bir defa ben bu alan yönetimi filan gibi olayı, yani alan yönetimi ...olayı... E, yani niye bir kere her şeyden evvel yani bu bu kavramı biz Türkiye'de ortaya atmadık. Tabii. Bu kavram bir yerlerde çıktı. Batı'da bir yerde çıktı. Çok yaygın olarak yani da uygulanıyor. Uygulanıyor. Evet. Peki, acaba bu kavram hangi bağlamda ortaya çıktı? Yani bir şeye, bir şeyin yürümediğini e, tespit ettiler. Ona e, alternatif olarak bunu getirdiler. Değil mi? Bazı ölçeklerde. Yürümeyen şey neydi? Yürüyen, yürümeyen şey, eğer... 1945 model kapsamlı bizim imar yönetimi planlama sistemimiz mükemmel çalışıyor olsaydı yani varsaydığı şeyleri mükemmel yapıyor olsaydı bir kere adamlar hiç böyle bir e, alan yönetimi diye bir şey kavramı ortaya çıkarmazlardı ama eğer e, Batıdaki imar planlama idare stillerinin evrimini e, izlersen 1945'ten bu zamana kadar yani böyle bir iki senelik gecikmelerle düşünce platformunda, ele alış biçiminde, paradigma değişikliklerindeki şeyleri izlediğini görüyorsun. <gülüyor> yani dünyada düşünce biçimleri değiştikçe bunun idarede, e, efendim planlamada, mimarideki yansımaları oluyor. Anlatabilir miyim? Bunu herhalde bu konuda e, örnek verilebilir. Yani mesela 1945 model bizim. E, aldığımız imar planlama e, sistemi ki buna İngilizler Türkçe'de buna kapsamlı planlama deniyor rasyonel kompprensif planlama rasyonel kompreyasif planlama bir şeydir bir e, yani e, bilim felsefesi açısından, Doğrulamacı bir program, verifikasyonist program denirdi. Yani burada çok bilgiler toplanır. Yani bizim bildiğimiz imar planı, İMP'de uygulanan sistemdir. <gülüyor> Anladın mı? ...bilgiler toplanır, gruplar şey yapar... ...o gruplar bir takım bilgiler verir... ...ondan sonra bir sentez yapılır, ...sentez de bir plana götürür... Demek ki ayrı ayrı işlevler var... Demek, ...bunlar e, bir takım e, sorgulayıcı şeyler yaratıyorlar... Hı -hı. E, ...temsiller... Evet. ...bu temsil alanında diyelim ekosistem... Mi, ...ulaşıyor i̇şte, mu işte şey... Işte, sonra, ...sonra bunlar bir yere getirip getiriyor, bir Bu şimdi şey, Bu evet. bir ele alış biçimi... Evet. ...ve bizim planlama sistemimizin altında bu... ...1950'li yıllardan itibaren... ...bu sistem... Batı'da müthiş eleştiriliyor. Deniyor ki bu program bitirilemez. Bu bir, yani bu yapılabilir bir şey değildir. Bu bitirilebilecek bir planlama sistemi değildir. Onun için sistemi tamamen değiştiriyorlar. Deniyorlar ki biz önümüze çözebileceğimiz problemleri, bütçemizin izin verdiği problemleri koyalım. Ve bu verifikasyonist, doğrulamacı program denen büyük kapsamlı planlamayı terk ediyorlar. Onun yerine proje planlaması... Bütçe, yani bizim böyle uygulamalı planlama dediğimiz şeye geçiyorlar. Biz bu sürece Batı'da e, verifikasyonist program terk edilirken İ Türkiye'de imar kanunu verifikasyonist olarak çıkıyor. Yani başta bir gecikmeyle başlıyoruz. 1960'lı yılların ortasına gelindiği zaman deniliyor ki bu proje planlaması da çok miyopik bir şey. Burada genel bir şey yok. Biz proje bazında yapmaya başladık. Bu sefer Structural planning yani yap, yapısal planlama denen bir şey ortaya çıkıyor. İkisinin de iyi taraflarını alalım. Bu, yani böyle izlemeli bir şey olsun. Genel bir hedef olsun. Bir de bir e, izleme sistemi olan bir şey. Bunun da planlama uygulamaları var. Fakat Türkiye'deki imar planlama sistemi bu yapısal değişikliklere hiç ayak uydurmuyor. 1980'lere geldiği zaman bu benim anlattığım üç Sistem tamamen terk ediliyor ...neoliberal sisteme geçerek public private partnership işte e, kamunun özelle yap, e, ...yap işlet devlet 80 şey yıllardan 80, sonra 80, 80, dünyada 80, 80, da böyle üstü. tabii... ama Hı. biz de yap işlet devrete geçilirken <gülüyor> devrete geçilirken imar sistemi hala rasyonel kompüyansif e, özelliklerini koruyor yani biz şimdi dünyada denizler değişirken 45 model bir arabayla buna Uygulamak. Şimdi bu senin söylediğin alan yönetimi kavramı ise çok çok e, özel yeni bir mekan, yeni bir toplum, yeni toplum kavramsallaştırması düşünülerek geliştirilmiş, demokratik, esnek, geleceği hipotek altına, gele, gele, altına almayan, Hı. yeni müdahaleye e, şey yapan olanak veren ve de hiyerarşik olmayan, yatay ilişkileri özendiren bir sistem olarak gelişiyor. Bu düşünce platformunda, felsefe düzeyinde bunun bir karşılığı var. Bunu oraya... Şimdi hiçbir şey değiştirmeden, evet. bu konuda hiçbir e, düzenleme, reform, tırnak içinde söylüyorum, bu konuda bir idari paket açmadan, politika e, da geliş, geliştirmeden, evet. e, alan düzenleme e, sistemini getirip, ona tarihi yarımada alan düzenleme bilmem ne tarihi parkta alan düzenleme yaptın dediği zaman bu yani e, bilim felsefesinde ölü doğan bir bebek olur yani çünkü bu sistem bunu bunun uygulamasını yaptığın zaman arabanın tekerlekleri hep e, şeye var olan <gülüyor> güç yapısına doğru çeker yani her seferinde bizim bu tekerlekler e, yetkiye gider bizim e, Türkiye'deki geleneğimizde bir şey var biz yasaları, amaçları üzerinden yani gerçekleştirmek istedikleri dünya tahayyülü üzerinden değil de e, edin e, uygulamaya girdiklerinde güç yapısı içerisinde e, yapacakları etki üzerinden okuruz. Bir tane eski hukukçu bana dedi ki daha ben mesleğe ilk başladığım zaman Devlet su işlerinde o zaman çalışıyordum. Bizim Türkiye'de kanunlar başından değil sonundan okunur derdi. Çünkü en sonunda kanunun hangi kanunun hangi maddesini yerine geçirdiği, kimin yetkisinin kime... Yani biz, kanun çıktığı zaman önce bunun pratik yararı üzerinden e, okunur. Bunun tahayyül ettiği yeni dünya okunmaz, amaç, gerekçe filan onların hepsi şeydir. E, fuzuli şeyler. Esasen kan bir instrumentalist, araççı bir kamu yönetimi anlayışının hakim olduğu bir yerde... Çok çok sofistike bir dünya tahayyülünü şey yapan bu alan yönetimi gibi ki ben onun çok değerli ve çok yararlı bir şey olduğunu da söylüyorum. Bunu hayata geçirmek öyle kolay veya iyi niyete bağlı bir şey değil. Senin de söylediğin gibi belli bir yapısal e, düzenleme, değişim yani bir e, yaklaşım e, değişimi, yaklaşım biçiminde bir değişim öngörüyor. Bunu yapmadan bu öyle kolay kolay olacak bir şey değil sağ olun. Ama yani burada da benim hani aklıma takılan bir şey var. Yani Dünyadaki bütün bu gelişmeler biliniyor her Aynen. dönemde. 60'larda da biliniyor, 70'lerde biliniyor, şimdi de biliniyor. Her şey biliniyor aslında. E bu bağlamda çalışan akademik kadrolar da var Türkiye'de. Hı hı. Bu tercih de edilmiyor. Yani bu, bu bağlamında e, bu çalışmaları yapmak, hani bu şekilde yaklaşmak bir tercih de meselesi sanırım. Tabii, tabii bu çok doğru bir şey. Çünkü yani bilinen bir şeyin bilinen bir şeyin biline biline yapılmıyor olmasının arkasında bir şey var. Bu yeni sistemin demek ki hiç hiçbir uygulama, hiçbir uygulama tetikleyici yeni güç yapıları, yeni dağıtım kanalları, yeni uygulama biçimlerinden bağımsız olarak ele alınamaz. Yeni bir metodoloji mutlaka bir anlayışla beraber geliyor. O felsefeyle biz şey değilsek. Yani nasıl diyelim Hem değilsek o zaman başımıza bir de alan yönetimi şeyi çıktı UNESCO'da UNESCO bu yüzümden, ar evet. aranıyor bu böyle yani. bir şey onun için bizim alan yönetimimizde olsun diyor o zaman o sureta bir alan <gülüyor> yönetimi oluyor alan yönetimi <gülüyor> görünümlü alan yönetimli, görünümlü, eski model oluyor. Yani bir zamanlar hani arabalar vardı ya hani şey <gülüyor> görünümlü. Doğan görünümlü Şahin. <gülüyor> o da alan yönetimi görünümlü. <gülüyor> şahin. E, tarihi yarım adı adı. Çünkü bu görünümün ima ettiği e, evet. ima ettiği demokrasi anlayışı, e, yatay ilişkiler efendim açıklık Katılımcı şey on, onlar burada geçerli akçe değil öyle olmadığı zaman tekerlekler hep ön takımlar Peki, şeye çekiyor. Burada e, o zaman işin e, galiba e, şeyine konuştuk. geldik. Yok yok çok e, temel e, şeyin püf noktası burada zaten. Çünkü biliyorsunuz bu alan yönetim planı hem Büyükşehir Meclisi'nden geçti onaylandı. Aynı bir böyle bir yüz binlik çevre planı gibi uygulanmayan. Hem ilçe belediyeler tarafından da oy birliğiyle onaylandı. Yani hiç kimsenin de itirazı olmadı bunu söyleyeyim. Tabii. Demek ki planımız var demek için Tabii. şeyimiz var. Plan yapıldı. UNESCO'ya da gayet güzel dosya içinde böyle herhalde kadife katlı bir kutu içinde falan. Bakın alan yönetim planımızı da hazırladık. Hani haberiniz olsun ne isteniyorsa yapıyoruz. Şimdi peki şimdi burada bir küçük soru geliyor insanın aklına. Acaba bizim şeyin... ...normal işleyişi bu mu zaten? Yani bir tarafta zaten... ...hani plan yapan bir grup vardır... ...bunlar işte bürokratik bir şekilde... ...şey otururlar... E, ...görevleri icabı, kenti planlarlar... ...işte e, diyelim ki... E, ...bu şeyleri hazırlarlar... ...siyasetçiler onlara da... Tabii ...çalışın diyecek... ...onları da karşısına alacak değil ya... ...onlara da bütçeden küçük bir pay ayırır... ...buyurun der... ...öbür tarafta da asıl hayatın aktığı... E, ...şey vardır... Kanallar vardır işte müteahhitler yatırımcılar spekülatörler onlara ve işte herkes zengin oluyor bizim zengin olmaya hakkımız yok mu diyen çevreler vardır onlara da tabi şey sağlayan böyle bir popülist şey vardır alan vardır. Siyasetçi bu ikisi arasında dans eden bir kişidir. Hı hı. Yani bir tarafta bu devlet haklı mecburen çünkü o kadrolaşması devletin öyle. Planlama müdürlüğü var. O zaman değil mi? Planlama müdürlüğü olmasın. yani. Madem plan uygulanmıyor. Müdürlüğü var ama. Şeyi dersen tarih çevre koruma müdürlüğü var. Hı hı. Koruma ismi yani. İşte bunların hepsi böyle ayrı ayrı çalışırlar. Bürokratik şekilde. Öbür tarafta da işte e, piyasa aktörleri vardır. Bunların da tabi kendi temsil ettikleri bir şey vardır. E, kamu yararı anlayışı. O yüzden siyasetçi e, kimseyle kötü geçinmemek için genellikle bu dengeyi gözeten kişidir. E, şimdi bu koruma planları vesaire Bunları çok gördük. Siyasetçilerin de her zaman yani bunları biraz böyle şeyle iki yüzlü bir şekilde yani tabi <gülüyor> hocam çok haklısınız. Tabi korumak lazım. Tarih yarım adayım. Deyip öbür taraftan da ya bu hocaları da birazcık şey yapalım, memnun edelim. Ben UNESCO toplantını izlediğim için biliyorum. Şimdi ne zaman ki o kesim uzaklaşınca işte bürokratlar kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Ya işte bu işleri de şey yapalım, onlara da birazcık işte proje işi yaptıralım falan. Onlar da ne? Hani nasıl planlısın? Nerede sussunlar, eleştirmesinler bizi gibi? Böyle dengede giden, yani hı hı. tıpkı hani sivil toplum örgütleri nasıl işte. Halk otobüsçileri bir pay ister, hat isterler, minibüsçiler bir hat ister. Biz de akademiyada böyle halk otobüsleri kooperatifi gibi kendisine bir hat istiyor. Yani iktidara uzanan, hani onun ötesinde her şey onu ilgilendirmiyor. Oysa ki plan ne demek? Durumu anlamak demek ve ona göre de araçlar geliştirmek demek. Yani bizim planımız çok iyiydi ama uygulanmadı diyorlar sonra da. Ya plan o zaman demek ki planda bir eksiklik var. Uygulanmıyorsa o o zaman nasıl uygulanacağına dair şey de planın içinde olmaz mı? Yani Değil nasıl mi? temas edeceğine gerçeklikle hangi yöntemler içereceğine nasıl harekete geçireceğine bağımsız grupla falan bunları içermez mi? Yani bir eylem planı olmaz mı? Plan denen şey böyle sabit bir fotoğraf gibi bir şey uygulanırsa iyi, uygulanmazsa kötü. Şimdi bak bir, bir defa işte bu güzel. Sen problemi bu son ee, sonuçunda mükemmel bir şekilde problematize ettim problemi ortaya koydum problem acaba e, yani plan e, bizim duvara asacak e, ve de uygulanırsa <gülüyor> iyi olur <gülüyor> ee, <gülüyor> iyi plan uygulan <gülüyor> Evet. plan uygulan, kendi kendine. Biz uygular. de bunu savunuyoruz Şimdi zaten. Şey. <gülüyor> mesela planlı bu, kentleşme. Bu, bu planlı kentleşme. Yani evet. bu planların uygulanması meselesi, planının kendisini kendi kendine yapabileceği bir şey değil. Yani evet. Plan yapamıyor yani o henüz öyle bir marifeti yok. <gülüyor> Şimdi Belki peki, olabilir, robot peki ama sastır. şöyle bir şey var. Şimdi peki bu mantığı ben diyorum ki problem başka türlü başlık başka türlü formüle edelim. Bu sistemin bu şekilde yürüyor olmasını bu ve bu hani bir kaza değil bu kendine tekerrür eden tekrarlayan bir şey. Niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Çünkü 1945 model planlamanın içinde şöyle bir şey var. Plancılar oturuyorlar, toplanıyorlar çalışıyorlar, çalışıyorlar planı yapıyorlar, tasdik ediyoruz. O plan artık kamu yararını, ekolojiyi, sürdürülebilirliğe, bütün ilimlerin, bütün ölçütlerine mükemmel yerine getiren bir belge haline geliyor. Yasa haline geliyor. Duvara asıyoruz. Ondan sonra da toplumun buraya uymasını istiyoruz bu yasa. Ve bu durumda plan aslında pasif bir şey. İşte o toplumda aktif ögeler var. Aktif ögeler belediye başvuruyorlar. Ben şey yapmak istiyorum diyorlar. O da verdi ki, bak senin orada yapacağın şey yetkin odur. Plan yani plan bir referans çerçevesi oluyor. Şimdi aslında aslında bu tür bir e, bu tür bir yaklaşım etkileşim girişimcilik buluşçuluk yenilikçilik katılımcılık filan içermiyor. Ona rağmen bu e, sistem e, kendini böyle uzun yıllardır bu şekilde. E, Te tekrarlıyor. Şimdi bence problemi niye bu böyle oluyor? Ee, niye değiştirilmiyor meselesi üzerinde koymakla? Niye bu sistem böyle, böyle kendisini yenileyemiyor? Ha? Yani bu kadar evet, tamam. niye? çelişki yok. Biraz Şimdi, da yaptı. Hani Biraz da My, my evet, Fair ben... Lady'deki evet. e, My Fair Lady'deki niye bunlar bunlar İngilizce konuşmayı öğrenemiyorlar gibi meşhur bir şey vardır Kesinlikle. ya. <gülüyor> Şimdi bu, bunu bunu tespit edelim. Bu My Fair Lady'deki Why can't the English hani diye gider. Şimdi buradaki hikaye şu. Benim hocam İlhan Tekeli İstanbul'un imar tarihini Cemil Topuzlu Paşa'dan hatta daha önceki İslahat komisyonlarından ta 90'lara 2000'lere kadar Tarih, yani imar planlamasının tarihini yazdı. Ve son olarak da 26. Toplu Eserler kitabı olarak tarif aklından çıktı. Büyük bir kitaptı. Geçen yılda da galiba bir toplantıda Cezayir'de kamuoyuna tanıtıldı. Yani güzel bir kitap. Burada bir şey yani bu, bu soruya orada güzel bir yanıt veriyor. Ve bizim bu birazcık planlama sistemimizin e, bilinç altını Anlatıyor. Yani bizim çok da farkında olmadığımız problemi anlatıyor ve bir kavram geliştiriyor. Kavram da devrevi planlama, cyclical planlama yani devrevi böyle sarkaç gibi. Şimdi model şöyle bir çalışıyor. Belli bir dönemde toplum problemler ortaya çıktığı zaman problemlerle yüzleşmek yerine problemleri erteliyor, biriktiriyor. Biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Belli bir an geldiği zaman artık problemler daha fazla biriktiremez hale geldiği gibi sistemin yürüyüşünü de tehdit eder boyutlara şey yapıyor. Artık sistemin etkin işleyişi, kendini yeniden üretilmesi ee, tehdit altına giriyor. Bu dönümde, bu dönümde bizim olağanüstü yetkilerle donatılmış imar operasyonu dediğimiz olay devreye giriyor. Bir tane büyük şey. Yani nasıl diyelim Osman tipi bir şey geliyor. Bu adam olağanüstü yetkilerle ve olağanüstü mali olanaklarla e, donatılıyor. Ve bu adamın bir kısa bir planlamadan sonra İstanbul'da bir tırnak içinde söylüyorum cerrahi operasyon yapması e, planlanıyor. Cemil Topuzlu Paşa'nın İstanbul'da yaptığı operasyon buna benzer. Aynı anda rıhtımlar, tramvay yolları, mezbahalar işte yani şehri böyle bir şey. Fakat bu süreç sonuna kadar götürülmüyor. Sistem çalışabilir <gülüyor> hale e, gelmeye başladığı zaman yani birazcık hani e, sistem kendini e, üretir, yeniden üretir hale geldiği zaman... Bir biçimde operasyon ve bunu başlatan insanların, bunu gerçekleştiren insanların yetkileri ve sorumlulukları ve imkanları giderek erozyona uğratılarak ya bir darbe ile ya da zamana yayılarak tedricen bu insanların şeyleri e, azaltılıyor. Ve sonunda sistem yeni e, sağladığı, nasıl diyelim, altyapılar, çözümler üzerinden bir salınım evresine daha giriyor. Eğer böyle bakarsan Cemil Topuzlu Paşa... Operasyonu, Prost'un getirdiği operasyon, Menderes'in getirdiği imar operasyonu, işte Dalan tarafından evet. yapılan imar operasyonu, 90'lı yıllardan sonra İstanbul'da yapılan pek çok operasyon bu sarkacın hareketleri halinde evet. okunabilir. Bizim, yani bizim programın bizim... E, girişinde de var değil mi bu yani Perşembe pazarını yıkmak istediler ama elektrikçiler terk etmedi burayı diyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Bir ara Eminönü'ndeki o granit kaplamalı düzenleme şey vardı ya operasyonu. O bütün tahta kaleye falan her tarafa doğru yayılacaktı. Fakat orada bir şey oluyor. Yani bir bir yerde bir sağlam bir şeyle karşılaşıyor evet. bir bir. Şimdi tabii bu ee, yani bu, o, bu bu noktada, bu noktada ee, Politikacının demin sana söylediğin hani iki, ikisini beraber idare etmek, politikacı da bu süreci idare etmek, e, yönetmek durumunda olan bir şey. E, toplum bence yani bizim e, toplumsal modellerimiz e, üzerinde uzlaşılmış bir kontrata dayanmıyor. Bizim toplumsal modellerimiz, çözüm modellerimiz şey araççı ve kısa vadeli çözümlere dayanıyor Araççı ve kısa dadeli çözümlerin politik getirisi daha yüksek olduğu zaman da hiç kimse de daha kalıcı ve daha belinaz diyemiz stüktürel reformlarla pek fazla ilgilenmediği için belki de çok hızlı değişen bir toplumda yaşadığımız için yani iyi toplum olma konusunda bir şeyimiz olmadığı için o zaman toplum bu şeyi, bu e, çözümü bu şekilde sürdürüyor. Şu ana kadar da, şu ana kadar da ee, şansımız yaver gitmiş vaziyettedir. Tamam çok, pek çok şey var. Yitirildiğimiz pek çok değer var. Özellikle de şehirdeki müşterek mallar ve değerler ve tarih konusunda yitirildiğimiz pek çok şey var. Ancak şu ana kadar da toplum bu sistemi bir zenginleşme, kendini yeniden üretme ve bu kentsel rantı yeniden dağıtma e, aracı olarak 70 senedir kullanmayı pekala Beçermiş. Böyle bir şey var. Şimdi bizim yerel yönetimler şeyine geldiğimizde, yani yerel yönetimleri yeniden düşünmek aşamasında biz bunu bu şeyinden felsefi temellerinden iyi toplum olmak, yerellikten ne anlamak, yerel müşterekten ne anlamak sorularına yanıt vermeden araççı kısa vadeli ve teknik çözümler üzerinden düşündüğümüz zaman zannediyorum ve korkarım. Ki bizim bu sarkacın bir başka evresine de de, e, şey oluruz e, tanık oluruz evet burada bir müzik arası verelim mi? kısa bir müzik arası verelim evet. hakikaten aslında çok hani evet. e, güncel bir noktadan çok fazla bir noktaya da geldik e, müzik aramızda da Jacques Prel'den e, Bourjois dinliyoruz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 Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière Chez la grosse Adrienne de Montalant Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre On allait brûler nos vingt ans Voltaire danser comme un vicaire Et Casanova c'est pas Et moi moi qui restais le plus fier, moi J'étais presque aussi sous que moi Et qu'envers minuit passaient les notaires Qui sortaient de l'hôtel des trois faisant On leur montrait nos culs et nos bonnes manières En leur chantant les bourgeois C'est comme les cochons, plus ça devient rieux Plus ça devient bête, les bourgeois C'est comme les cochons, plus ça devient rieux Plus ça devient...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 Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes peignucus nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, disent styles, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus ça devient... Evet, Şakbrel'den dinledik. Le burjuva Le burjuva Evet, galiba biraz anlamlı oldu. Çünkü biz de bu e, şey faaliyetlerini yapan sembolik sınıfın kendini temsil eder hale gelmesiyle aslında nasıl dönüştüğünü... Yani bütün topluluklar içinde aslında hani başka bir işlev daha e, o çıkar gruplar arasında bir arayüz oluşturmak yerine kendisini de bir tür kooperatif, kooperatifleştirerek kendi arasında rant dağıtım şebekesine katılması bu muhtephene alaştırıcı siyasetin ana nedenlerinden biri. Yani hep siyasetçiyi sorumlu kılıyoruz ama bence bir taraftan orada yanlış da yanlış yapıyoruz. Yani evet. bence evet. bence açık radyoda bir şey geliştirelim belki. Hı. Bir nasıl diyelim? Farklı Hat, hatta hareket code Hı. of ethics bir evet. etik kodu. Müminim e, özel isim kullanmayı olabildiği kadar şey yapalım. Yani siyasetçilere özel isim üzerinden e, hitap etmek yerine daha çok bunun arkasındaki e, arkasındaki genel mekanizmayı e, görmek e, önemli. Yani mesela. Ee, beni çok son zamanlarda etkileyen bir şey var bu senin söylediğine. Şimdi toplumsal süreçler nasıl oluşuyor <gülüyor> sorusunda felsefi olarak. Üç, üç tane temel bileşen söylüyor. Deniyor ki bir birikim vardır. Bir, bir birikim. Pratik içinden gelen bir birikim. Bu pratik içinden gelen birikim kendini bir biçimde, sembolik düzlemde şey yapar, e, ifade eder. ifadesini bulur. Ki bu siyasi olabilir nasıl diyelim siyasi olabilir, kültürel olabilir, edebi olabilir yani o birikim kendini bir şekilde ifade eder. Ve ifadesiyle bazı eski birikimlerin alanlarını çözer ki buna de -territorializasyon, yani alanları çözmek ve yeni alanlar açar re teritoriallizsyon yani yeniden bir mekan tanımlar. Yani bir birikim onun ifadesi ve bunun getirdiği alansal, yani alansa, alansal değişim hem coğrafi mekan olabilir hem de e, bizim zihni e, yapılarımızdaki bazı alanların, sınırların, kutuların kırılmasıyla filan. Şimdi bu tabi bu süreç senin deminden beri bahsettiğin bizim idari e, planlama, alan yönetimi gibi şehirsel problemleri kesinlikle de, e, söylediğin gibi kompartmanlar gibi düşünmek yerine içinde bulunduğu <gülüyor> bağlamı içinde beraber düşünmek. Ve idari reformu e, kamu yönetimi uzmanlarına, planlama uygulamasını imarcılara, bina yapmayı bilmem necilere, yani kompartmentalize bir toplum yapmak yerine toplumu bir bütün halinde bunların etkileşimi üzerinden düşünmeyi gerektiriyor. Bu işte işte tam bu noktada alan yönetimi dedilen şeyin varoluş sebebi ortaya çıkıyor. Zaten bu kompartmanlaşmanın kendisi sorun. Tabii Heh, sosyal bu, bilimlerde bu mesele bu sosyal, çok yani, da artışıldı. Yani. Ama bilimlerde. bu kompartmanlaşmanın evet. sorun olduğunu görmeden kompartmanlaşmayı varsayan bir idare hukukuyla kompartmanlaşmayı aşmaya yönelik bir e, yönetim stili bağdaşmıyor. Lodikler. Onun için onun için. Bu tür mesela Habitat'ta filan bizde böyle şeyler demin konuştuğun gibi ya işte UNESCO bu ana alan yönetimi meselesine şart koşuyor. Bir, bir alan yönetimi işi yapalım da hani şu şeyi de şu alan yönetimi tırnak içinde söylüyorum sıkıntısından kurtulalım başımızdan gitsin. Evet. Bu bu şekilde yaklaşılırsa tabii bir hani şeyi formaliteyi yerine getirmek için yapılan alan yönetimiyle Alan yönetimi için yapılan alan yönetimi farklı şeyler bence. Şey de var mı acaba? Yani biraz korkuyor muyuz bakmaya kendini? Yani o bağlamı bulmaya. Yani biz 2013 tarihi yarımada insanlar yaşıyor. Ee, değişik e, gruplardan insanlar yaşıyor. Burada nasıl yaşıyorlar? Yani, Vallahi bence korkmamalılar lazım. Korkma şey geliyor. Evet. Yani, Nurdan Gürbilenk o kötü çocuk türken, yani, Türk, o yani kendimizi hep böyle bakılamayacak derecede. böyle bir, bir hani Değerli bulamama haliyle de ilgili bir şey olduğunu hissediyorum. Yani böyle hani burada tabii ki e, hani çıkarcı, e, pratik çözümler falan var ama başka bir şey daha var gibi geliyor. Yani böyle bir <gülüyor> Bu bağlamı e, bir bağlamı görememek. Yani bu e, politikacıdan tutun akademisyene, işte ne bileyim, değişik çıkar gruplarına böyle hani bir kendimize bakmaktan sıkılmak, hani bir depresif bir noktaya gelmek gibi bir de enteresan bir psikolojik bir şey olabilir. Yani ben, ben, ben senin söylediğine şey yapıyorum yani çünkü benim demin anlattığım çerçeve neden bunun sürekli olarak sürdüğünü ve değişmediğini açıklamıyor. Arada bir takım şeyler oluyor. Çok yani. ufak şeyler Çok oluyor. Da. Sözünü ettiğimiz gibi yarıklar açılıyor bu sistemde, bu rejimde bu mekan rejiminde diyelim Hı. Bu ama o geçici oluyor. Mesela diyelim Deprem sonrası bağımsız gruplar bir araya geldiler ve kamu işlevlerini birbiriyle ilişkilendirdiler. Yani deniz otobüslerinin mesela işte oraya yanaşamaz derken hemen pat diye müdahale etti bağımsız insanlar. Ve o ilk operasyonların yapıldığı hastaneler, hastane çadırları kurulurken, olay, da, yani? bütün aletleri, deniz otobüsü mesela idaresi diyelim İDO, Kendisi karar veremiyordu çünkü oraya biz yanaşamayız dedi hmm. bana. Ben dedim ki hayır şuraya yanaşabilir. Bak orada ihtiyaç var çünkü karayolları tıkanmış durumda. O yüzden yanaşacak dedik ve yanaştı ve gayet güzel oldu. Yani illa tarifeli seferler içindeki hattını kullanmak zorunda değilsin. Böyle esneklikleri evet, yapabildik. Yani biz planlamadan anlamayan insanlar, hiç anlamayan planlamayı başarabildik. Çünkü öyle yargılarımız yoktu. Yani hmm. işte bu böyledir, şöyledir, böyledir. Şimdi buradaki sorun yani... İlk önce bu seksiyonlaşmış bu kamu zekası aslında operasyonel olarak var olan bir kente nasıl müdahale edeceğini planlıyor 19. yüzyılda Yolları genişleteceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım ama, ama bunların hepsi aslında bir tür yerine geçme. Yani keşfetme, anlama, Hı. değişimi yani özneyi e, dikkate alma değil. Bu sosyal bilimlerde de çok temel bir çok şeydir. Canım. Yani bir tür toplum mühendisliği gibi tepeden. Onun yerine geçen hatta bir zihniyet. Yok, insanın işte yerine geçen bir şey yani. De, suje diyorsun, artık evet, şey değil o. Yani evet. insan değil o artık. Nesne. O da temsil. Tabii. Özneleştirdiğin anda zaten Tabii, temsil. Tabii. Hatta en geçiyorsun. ileri safhasında Yusufla, şu ve ben ona uygun acaba ne yapabilirim? Yani gene kendisini merkeze alan, son derece şiddet içeren, semantik bir şiddetle hep kendisini merkezde tutan bir şey var. İktidar alanında yer alan e, plancı, uzman, mimar neyse. Hep o sembolik sınıfın böyle iktidar alanına doğru bir şeyini, hareketini görüyoruz. Çünkü o, o şeyde e, o zaman işi büyük bir e, şeye dönüşüyor. Yani bir e, yani kendisi o seçkin kesimin içinde yer alıyor. Yani ben biliyorum bu işi. O bilmiyor, o cahil. Dolayısıyla ben onun adına düşünürüm. Bu yerine geçme faaliyeti. En mükemmel halinde işte başbakanın söylediği yani halkın temsilcisi benim ne kadar uzanıyor. Gerekirse yani halkı da temsil ederim ben. Yani ona hiçbir zaman söz hakkı tanımam ama o hiçbir zaman yapabilir olamaz. Ben gene kendi müteahhitlik sistemimle bilmem ne işleri bunları şey yapar kamu alanını istediğim gibi düzenlerim. Şimdi bu e, dünyada aslında yani çok ciddi bir krize yol açan bir şey. Yani bunun sorgulanmadığı bir dünyada yani normal işleyişi faşizmdir bunun yani faşizm bunu yaratır yani insanlar temsili şey yaparak böyle kullanarak şiddet uygularlar ve herkesi tek kalıp içine sokmaya çalışırlar bu 2. Dünya Savaşı'nda aslında büyük bir şekilde çözüldü yani toplum tasarımı düşleri aslında bir şekilde bir kutsal bagaj olarak bütün bu siyasal e, ütopyaların e, şeyini oluşturdu. Arka planını ama hiçbir zaman yürürlükten kalkmadı. Tabii. Bugün hala çalışıyor. Mesela şöyle bakalım ben çok tipik bir örnek olduğu için Tayyip Erdoğan milli görüşü temsil ederek Taksim'e operaya karşı cami yapmak istiyor değil mi? Hep yapmak istedi. 94 yılında işte tanık olduk. Oraya bir çember çizdi. Bir tentatif bir şey yani. O yüzden kıyamet koptu. Nurettin Sözen zamanında yapılmış bu dalış tüneli projeye karşı eleştiriler getirirken o çember çizildiğince hiç e, tünellerle kimse uğraşmadı. Onlar teknik konular olduğu için siyaset dışında zaten. O çember üzerinden tartışma yürüdü hatırlarsanız. 28 Şubat sürecinin ana konularından biriydi Taksim'e cami. Şimdi aslında ortada cami bile yok sadece bir çember. Yani kamu olanını aslında Tayyip Erdoğan bildiğimiz klasik rejim içinde bu neoklasik rejim içinde oraya bir cami yaparak Operaya karşı halkın değerlerini benimsemeyen aydınların tavrına karşı güya kendi halkı temsilini oluşturacaktı. Bunu inşaatla yapmaya çalıştı. Ben işte burada halkın temsilinin ne kadar sorunlu olduğunu hani iki hafta önce Judith Butler galiba e, Boğaziçi Üniversitesi'nde buna değindi. Yani halkın temsili imkansızdır. Halk her zaman bu temsilin ötesindedir demişti. İşte burada da Tayyip Erdoğan'ın camiyle buna cevap vermesine karşı çok güzel bir şey oldu Gezi'de. Tayyip Erdoğan'ın yapamadığını yaptılar. İşte orada e, İhsan ile açık e, ve işte antikapitalist Müslümanlar cuma günleri e, namaz kıldılar ve kıyamet kopmadı. Ama e, milli görüşün aslında bugüne kadar temsil ettiği imgeyi bir anda çözdüler. Yani kamusalın aslında çok anlamlı bir şekilde kullanılabileceğini, yeryüzü sofralarında hatta e, oruç tutmayan insanların katılarak rızkını işte paylaşmaları falan, bu mesela bildiğimiz milli görüşün 19. yüzyıldan kalma neoklasik inşacı modeline karşı yapı çözücü bir yaklaşım çünkü kamu salonunun aslında farklı şeylerle, önceliklerle e, işlevlendirilebileceğini ve yenilene, yani yeniliğe açık bir şey olduğunu gösteriyor. Yani bunun sabitlenecek, kalıcı, böyle değişmez bir şey olmadığını, esnek olduğunu gösteriyor. Ben mesela bu açıdan böyle küçük şeylerin hani ortaya çıkan bu yarıklardan sızan şeylerin diyelim. Ki buna benzer çok şey oldu. Deprem zamanı oldu. Habitatta oldu. Yani her zaman oluyor aslında. Hayat aslında fışkırmaya hazır bekliyor. Yeter ki bu e, statüko hem bir taraftan devlet siyasetinin bu popülist tarafında yer alan halkı temsil iddiası bir de halkın yerine geçen o bürokratik oligarşi tarafı yani bu iki kutuplu şey bu krizi e, temsili alanda bir e, şeye uğratmasın. Felç etmesin. Evet, yani ha. şeyde e, bu hem Judith isminin söylenmesi iyi oldu. Aysin'in de söylediği temsil kriziyle ilişkilendirmesi bence çok iyi oldu. Çünkü bu bilin, yani pek Türkiye'de üzerinde tartıştığımız bir şey değil. Yani temsilin e, temsilin reddiyesi e, birisinin birisinin adına yetki kullanmasını engelleyen bir şey. Halbuki temsilin reddiyesi bir varlığın antitenin, bir toplumsal oluşumun kendini ifadesini engellemiyor yani kendini ifade edebilmesine şey verdiğimiz e imkan verdiğimiz e sürece o bir takım yeni süreçlerin yeni bağlamların kurucusu olabiliyor neden olmuyor dediğimizde yani biz bunun bunu kend sistemin kendini en ideolojik olarak yeniden üretmesi için bizim kalıplarımız var mesela icat çıkarma <gülüyor> İcat çıkarma. Efendim, e, exploratory, yani keşifsel. Bunun Türkçesi yok. Osmanlıcası var, istikşafi, yani keşfe dair bir süreç. Bun, mesela her şeyin daha Türkçesi var ama istikşafi kelimesinin Türkçesini yapmak aklımıza gelmiyor. Çünkü öyle bir pratiğimiz yok. Yani söylemek istediğim şeyin, e, toplumun denemeyi, Öğrenmeyi, küçük deneyler yapmayı, iyi uygulamalar yapmayı e, becer, becerdiği ölçüde güven kazanıyor. Güven kazandığı ölçüde daha iyilerini yapabiliyor. O yüzden şeyin keşifsel, deneysel, buluşçu, icatçı, inovatif süreçlerin e, gelişmesinden başka evet. çare yok. Yani yerel yönetimin şeyi de belki bu süreçleri teşvik etmek olmalı. Yani bir ben, ben böyle çok felsefik konuşmak istemiyorum ama yani söylemek istediğim e, küçük uygulamaların, küçük şeylerin e, özendirilmesi gereken bir ortama giriyoruz ve bu konuda kaygı duymamız gerekiyor. Evet özellikle deneysel olduğunu bu işin anlayacak yani yıkımla işte dalını yaptığı gibi bütün Haliç'i yeşillendiriyorum ben böyle diyerek ya da Medenesi'nin yaptığı gibi değil. Yani insanların e, şeyine daha düşünsel olarak bakarak müdahalelerin daha şiddet içermeyecek şekilde gerçekleşeceği bir kent düzeninden evet. söz ediyoruz. Evet. evet burada programın sonuna geldik biz Maalesef. bir alan yönetiminden başladık yani bu <gülüyor> ilişkisel e, yönetim modeli farklı öncelikleri birbiriyle ilişkilendiren yönetim modelinden hareket aslında bir bakıma da yani bir demokratik siyaset nasıl mümkün olabilir konuşmuş olduk. Yani bir beyin fırtınası gibi evet. oldu. Yani senin başta evet. söylediğin okuduğun haberler, evet. geliştirdiğin şey biraz böyle bizde böyle evet. bir şey yarattı. Bilmiyorum yani bunu tartışmamız lazım. Basit çözümler değil. değil. Basit pratik cevaplar vermedik. Evet. <gülüyor> programın sonunda <gülüyor> herkese iyi hafta, haftalar dileyelim. İyi haftalar. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk tutabiliyordun içeri Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş